Radyo tiyatrosu. ...terabı yakalamak. Yazan Zekai Yiğitler, yöneten Deniz Gökçer Perk, efektör Korkmaz Çakar... oynayan sanatçılar Serap Ayda Aksel, Adam Kenan Işık, Necla Seval Gökçe Burak ve hal buraya gel Hey Oya'cığım hemen geliyorum Geldim işte Neden vazgeçtin Hazır başlamışken şu rolümün ezberini birlikte geçelim Yoksa bu gece uyku tutmaz bir. Bana göre hava hoş Yalnız senin gibisinde görmedim şu tiyatroda <gülüyor> Bu kadar titizlik olmaz doğrusu Sinemadan bozma şu yerde <gülüyor> Sanki Broadway'de sahneye çıkacakmış gibi <gülüyor> Kusura bakma şekerim sen hep böylesindir. Keşke daha titiz olabilsem. Sen annemi görecektin. Sahne aşkı neymiş <gülüyor> babamı görecektin. Ben şimdi yapmak zorunda olduğum şeyi yapıyorum Necla. Hadi bana yardım <gülüyor> et. Al şu tekstilini. <gülüyor> Sinemadan değil ahırdan bozma olsa sen de bu sıkıntıya katlanacaksın. <gülüyor> ver hayatım ver ver. Yalnız dikkat et içindeki bu tutku seni yiyip bitirmesin güzelim. Amacına bir gün mutlaka erişmelisin. Yoksa sana yazık olur. Merak etme Neclacığım. Amacıma mutlaka ulaşacağım Hem bazı tersliklere bazı pirisliklere karşı başarıya ulaşacağım Şimdi başlayabilir miyiz? Ben hazırım dinliyorum seni Hayır baba Sen her şeyi eve sen mahvettin Sıkacağın kurşunlar beni öldürmeden ona ulaşamazsın Önce beni vur Bravo buraya kadar çok güzeldi Devam et Oya Baba silahı doğru tuturken onu yana doğru savurmaya çalışır ...sen silahın üstüne gidip namluyu ucundan tutarak... ...gözüne dayarsın. Hı hı. Baban silahı indirmek zorunda kalır. Hadi şimdi konuşabilirsin. Baban o anda çıkıyor, sen kendi kendinesin unutma. Hı hı. Yıllardır gençlik düşlerimi bir kara basana çevirerek... ...beni can evimden vuran bu acı olayı unutmamı istiyorlar şimdi de. Oysa yüreğime ne zaman bir sıcaklık değse... ...ne zaman bir ışık düşse... ...bu unutmanın pek de kolay olamayacağını... ...ta içimde hissediyorum. <gülüyor> Bu kadar güzel olamaz. Sen olağanüstü bir sanatçısın. <gülüyor> Teşekkürler Neşlacığım. Başarımda senin de çok büyük payın var. Şimdi de devam edelim. Hay hay nasıl istersen. Şimdi odanın orta yerinde dolanırken... ...bir yandan soyunmaya başlıyorsun. Hı hı. Uzun beyaz dekolte bir giysiyle kalıyorsun. Tamam anladım. Şimdi ben... ...şimdi ben her şeye bir kalın çizgi çekip... ...yeni... Yepyeni bir yaşama nasıl başlayabilirim... ...içimdeki bu yoğun acıyla? <gülüyor> evet... ...nasıl böyle bir yaşama başlayabilirim? Böylesine insanı darmadağın eden bir acıyla? Nasıl? Burası oldu mu Necla? Çok önemli burası. O kadar güzel oldu ki oyacım. Kesmeye kıyamadım doğrusu. Devam et lütfen. Şimdi... ...şimdi burayı hiç kesmeden alalım Hı -hı. bakalım. Şu andan itibaren ağlamayacağım. Tek bir gözyaşı dökmeyeceğim... Kimse kirpiklerimin ıslandığını görmeyecek. Bu zevki hiç kimseye tattırmayacağım. Hele sana asla. <gülüyor> Son replik olmadı oyacığım. Orayı yeniden alalım. Necla <gülüyor> <gülüyor> seni sınadım. <gülüyor> Bakalım laf olsun diye mi pohpohluyorsun beni diye. Bağışla. Son repliği yeniden alıyorum. Aşk olsun. <gülüyor> tamam dinliyorum seni. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu zevki hiç kimseye tattırmayacağım. Hele sana asla. Ama nasıl yapabilirim bunu? Yüreğim kan ağlarken, sevgilimin hayali o beni çağırıp dururken nasıl herkese gülücükler dağıtabilirim? Bu repliği söylerken hem acı çektiğini belirtmeli hem de gülümsemelisin Oya. Bana biraz saçma gibi geldi. Ama tekste öyle yazılıysa ne yapalım çaresiz yapacağız. Gülümserken şöyle biraz da umutlu görünmen gerekiyor bence. <gülüyor> umutlu görünmen mümkün mü bu durumda? Şu açıya gelip buradan ba aynaya bakarsan ve yüzünü değiştirmeye çalışırsan mümkün olur sanıyorum. Ay, özür dilerim Necla. Birden dikkatim dağıldı. Devam edemeyeceğim. Sen en iyisi ver o teksti bana. Hı. Ben kendi kendime halletmeye çalışayım. Sen de sen de şu dışarıdan ısmarladıklarımı al sana bir zahmet olmasa. O Hı. zaman ben gidiyorum. Bir saate kadar dönerim. Belki biraz daha erken. Peki canım. Peki. Dilediğin kadar kalabilirsin Necla'cığım. Tamam, ben buradayım çalışmamı sürdüreceğim. Boşça kal. Ben de kendime bir kahve yapayım. Belki o zaman daha kolay toplarım kendimi. Oh, hele şükür biraz kendime geldim. Başım mı döndü ne öyle az önce Necla'yla konuşurken? Neyse şimdi toplamalıyım kendimi. Yıllardır gençlik düşlerimi bir karabasana çevirerek... Olmadı canım olmadı. Hayret her şey o kadar güzel gidiyordu ki. Evet önce çok güzeldi ama şimdi olmuyor. Bu gidişle olmayacak da pek inandırıcı değilsiniz. A siz de kimsiniz? D durun A dönün arkanızı. A, beni böyle yarı çıplak göremezsiniz. Çıkın, çabuk çıkın buradan. Şey bir dakika. Ben sizi tanıyorum ama siz beni tanımıyorsunuz. Adım Murat. Of Sizin bir hayranınız. Çıkın diyorum size. Hiç utanma yok mu sizde? Yarı çıplak müstelik. Şey lütfen. Ben e, rica ederim oya hanım. Ben e. Bakın adımı da öğrenmişsiniz. Ben sizi tanımıyorum, tanımak da istemiyorum. Lütfen, lütfen çıkın buradan. Şey, Telaşlanmayın canım. Her gece bu kılıkta sahne çıkıyorsunuz ya bende utanıyorsunuz yoksa. Rol gereği öyle çıkıyorum. Hem bu giysiler olmuyor üzerimde. ...oyun giysilerim oluyor. <gülüyor> pek dikkatli biri sayılmazsınız. Üstelik her zaman çıplak gezmem ben. Hem tanımadığım birinin karşısında da yani böyle... Demek tüm seyircilerinizi tanıyorsunuz öyle mi? Siz tam olarak ne demek istiyorsunuz? Onu ben de pek bilemiyorum Oya Hanım. Ancak e, neyse boşverin. E, tabii onları büsbütün etkilemeniz için... ...kendilerine yakın davranmanız gerek. Abartıyorsunuz. Siz bir sanatçıyı anlamaktan ve algılamaktan da uzaksınız. Bu kıyafet ki? çok yakışmış size. Tipiniz, saçlarınız çok hoş. Böyle konuşmaktan men ederim sizi. İltifatlarınızı başkasına saklayın. Kolay kadınlara. Rica ederim. İltifatı gerçek söylediklerim. Hem bundan neden böyle bir anlam çıkarıyorsunuz? Kolay kadın da ne demek oluyor Terri aşkına? Daha fazla sinirlendirmeyin beni. Kimsiniz siz? Buraya için geldiniz? Şimdi bilet almak istemiştim. Gişede kimse yoktu. Birini belki bulurum umuduyla tiyatro kapısından girince... ...o anda bir kız çıktı... Ee, Elimde olmadan kapının arkasındaki izlenmek zorunda kaldım. Sonra sesinizi duyup bir süre gözetledim sizi. İnanın içimde bir kötülük yoktu. Peki bilet satan kimse yok mu? Biletçi benim. Hem oyuncu hem biletçi biraz tuhaf değil mi? Ne yapalım? Ödeneksiz turneye çıkan tiyatrolar her şeyden kısıntı yapmak zorunda kalır çoğu zaman. Sırayla bilet satarız. Ama şu anda kapalıyız. Kapıdaki yazıyı görmediniz galiba Murat Yok görmedim. Ne olur kusura bakmayın. Demek ki biletleri de siz satıyorsunuz ha? Evet efendim. Turneye çıkarken yanımızda fazla insan götüremeyiz. Bu yüzden oyunculuk dışında öteki işleri de arkadaşlarla paylaşmak zorunda kalıyoruz. Bugün bilet satma sırası bendeydi. Şöyle yumuşayın biraz. Evet demek ki oyunculuk epici özveri isteyen bir iş. Hı hı. Şimdi sizi daha iyi anlıyorum ve kişiliğinize karşı saygım artıyor Oya Hanım. Umarım beni bağışlamışsınızdır. Onu şimdilik bilemiyorum. Yalnız biraz yumuşadım doğru. Çünkü bizim yazgımızda kimi zaman hak etmediğimiz davranışlara da katlanmak vardır. Hele bizimki gibi kendi yağ ile kavrulmaya çalışan gezgin tiyatro topluluklarında. Yok, beni utandırmayın, ne olur. O zaman dinleyin de biraz daha utanam Murat Bey. Bu bir cezam? Hayır, ne ceza, ne de ödül. Tam sırasında, doğru zamanda doğru şeyi öğrenmek diyebiliriz buna. Ama öğrenmek istemiyorsanız çıkıp gidebilirsiniz. Yok, hayır de. istiyorum. Hem o kadar istiyorum ki eğer biraz daha gecikirsem cehennemdeki tüm ateş dalgaları buz dağlarına dönüşebilir. Ve ben kendimi bir saniye içinde orada bulabilirim. <gülüyor> Dinleyin o halde. Evet ne diyordum hele bizimki gibi kendi yağ ile kavrulmaya çalışan gezgin diğer bir deyişle turne tiyatrolarında kimi zaman yaptıklarımız özveriden de öteye geçer. İşiniz aceleyse biraz bekleyin beni. Hemen giyinip biletinizi verebilirim. Aa, tabii beklerim. Tamam o zaman. Ben şu paravanın arkasına geçeyim. Beş dakikada giyinirim. Hı hı. Şey ben çıksam mı? Yok canım ne kereği var. Yeterinden fazla gördünüz beni. Paravanın ardında da bir şeyler görecek değilsiniz ya. Üstelik konuşabiliriz sizinle. Şey kusura bakmayın. Kasabanın dışında oturduğumdan her zaman buraya inemiyorum. Afişlerinizi görünce gelmişken biletimi de alayım demiştim. İyi etmişsiniz. Bir bilet bir bilettir diye söylemiyorum... Dediğim gibi kavgalı gürültülü oldu tanışmamız. Ama sonradan içim ısındı size. Benim öfkemi bile dingin sesinizle yendiniz. Gerçekten bilet almayı düşünmekle iyi ettiniz. Hem oyunumuz güzel sayılır. Neyse bunu seyrettikten sonra konuşuruz sizinle. Ha, tabii elbette. Ee, şey, bizim buraya pek tiyatro gelmez. Ya aslında yerel gazeteniz olayın ısrarlı çağrısı olmasaydı biz de zor gelirdik. Uzak yerler. Oyun yazarsınız. İçinizde bir dürtü vardır, durulur, mayalanır... ...daha bir insanlaşır... ...yüreğinizden fışkırır sonra... ...bunu da bir avuç tohum gibi... ...yüreğinizden koparıp yeryüzüne saçmak istersiniz... ...ve bu istekle yanıp tutuşursunuz... ...adeta bu işi biliyor gibi konuştunuz Murat Bey... <gülüyor> ...şey... ...zamanlar ben de... ...yani okullarda okurken temsillere çıkardım... ...oradan kalmıştır belki... ...bu pek oradan kalmışa benzemiyor ama olsun varsın... ...evet... ...uzak yer harcamalar giderek artıyor... ...ama içimizdeki tiyatro aşkı... ...sanat tutkusu ağır basıyor... İşte giyinmem bitti. Şimdi bilet durumumuza bakalım. Ay eyvahlar olsun. Bu akşam için hiç yer kalmamış ne yazık ki. Ah, ne şanssızlık. Gelmişken gel, izlemek istiyordu bu oyunu. Şey acaba o Oya Hanım soğanda biletini geri veren biri olur mu? Böyle bir şansım olabilir mi acaba? Hiç sanmam Murat Bey. Bu oyun beklenmeyen bir ilgi gördü. Ancak e, yarın için o da üç yer. O kadar kalmış yanlışlıkla. Ne yapalım? Bari onları alayım. Üç kişilik mi istiyorsunuz? Evet belki arkadaşlar da gelir. ...şey kesindiyse bir bilet vereyim size. Gelirler gelirler verin siz. Buyurun. Umarım oyunu beğenirsiniz. Evet, teşekkür ederim. Eleştirileri okumuştum. Kasabadan arkadaşlar da beğenmiş. Dediniz ya mayalanmış, durulmuş. Daha bir insanileşmiş. Sonra da yüreğinizden dışarı vurmuş bir oyun. Arkadaşlar da ayrıca çok güzel olduğunu söyledi. Kim onlar? Tiyatroyu seviyorlar mı yoksa gelişi güzel şöyle... ...hadi kasabamıza gelmiş. Ayıp olmasın da gidelim bari mi? Yok Yo, hayır hayır. Bilinçli olanlar. Ama işte Selin önüne kapılmış... ...içlerinden bazısı savrular evlile gelip... ...buralara tutunmuşlar. Belli Murat Bey. Çok alkış alıyoruz. Aa, Demek siz de farkındasınız. Elbette. İzleyicilerin bilinçli olması... ...yerinde tepki vermeleri hep sevindirdi. Hem de çok şaşırttı. Oyununuzun gücünden, oyuncularınızın başarısından olmalı bence. Hele son sahnesi çok etkileyiciymiş. Genç kızın gözyaşları içinde... ...aşkı uğruna özveri de bunlara. Mesleği uğruna sevgilisinden ayrılmasa. Bağışlayın beni. Oyunun sonunu ağzımdan kaçırdım ama az önce beni dinlediğinize göre anlamışsınızdır nasıl olsun. Demek son sahneyi prova ediyordunuz ben geldiğimde. Biraz gözetledim ama içiniz rahat olsun pek bir şey anlayamadım. <gülüyor> i̇şte buna çok sevindim. Yani beni kınamıyor musunuz? Hayır. Niçin kınacakmış? Algılayamadım diye. Öyle anlayışsızın tekiyim diye. <gülüyor> nasıl söz rica ederim. Peki neden sevindiniz? Yönetmenimiz açısından. Son sahneye çok önem veriyordu. Sizde daha iyi olsun diye prova yapıyordunuz galiba evet, öyle Evet öyle sayılır evet. Neden bu konuda iki sayılır dediniz? Aslında o sırılsıklama aşık genç kız rolüne bir türlü ısınamadım. Daha inandırıcı olmaya çalışıyorum ama... Peki başarılı olduğunuza bol alkış aldığınıza göre... ...inandırıcıydım herhalde bana kalırsa... Başarılı bu... olmak ayrı bir konu. Sanata olan saygımızdan dolayı en iyi yapmak zorundayız. İzleyici bağışlamaz yoksa. <gülüyor> size bu konuda hak vermemek elde değil. Üstelik büyük saygı da duyuyorum. Benim üzerimde böyle bir izlenim bıraktığınıza göre... Neden endişeleniyorsunuz Oya Hanım? Duygusal filmleri sevmediğim için size beklediğiniz yanıt yerine başkasını vereceğim. Bakın ben kendi anlayışıma, düşünceme uygun rollerde daha başarılı olduğumu hissederim. Yani bağışlayın ama sözü nereye getirmek istiyorsunuz? Bir role uyum sağlayabilmem için onun kişiliğime uygun olması gerekir. Fakat bu dediğiniz nasıl olur? Siz her oyunda birbirinden çok farklı roller alıp yaşadığınıza yaşattığınıza göre... Yani bilmem anlatabiliyor muyum... Oysa sizin tek bir kişiliğiniz var. Murat Bey, bu söylediklerimi aslında siz de biliyorsunuz. Ama ben şöyle bir çağrıştırıyorum işte. İnsanın kişiliği değişkendir. Yani insan tamamen iyi... ...ya da tamamen kötü değildir, bilirsiniz. Tam anlamıyla yetkin insan yoktur yeryüzünde. Evet, şimdi ne demek istediğiniz... ...biraz daha anlar gibi oluyorum. Devam edin lütfen. En iyi diyebildiğimiz bir kimsenin, bilmediğimiz... ...hatta kendisinin bile ayrımsamadığı kötü bir yanı vardır. Bizler gösterdiğimiz... ...ya da olmak istediğimiz kişilikte görünürüz. Evet, haklısınız... Olaylar ve çevresiyle ilişkileri yüzünden kimi zaman farklı davranışlar, devrimler göstermek zorunda kalabilir insan. Ama bunun rol yapmakla bir ilgisi olduğunu pek sanmıyorum. Bizler oyun oynarken kişiliğimizdeki değişik yönlerden birini ortaya çıkarırız. Söz gelimi bendeki hırsızlık eğilimini öne çıkararak bir hırsız rolünü başarıyla oynarım. Yalandan iki yüzlülükten nefret etsem bile... ...yine içimdeki bu gizli eğilim yüzünden... ...yeteneğimin ve aldığım eğitimin yardımıyla... ...herkese parmak ısırtan bir yalancı olurum sahnede. Öyleyse az önce ısınamadığınız o rol Neden başarılı olamadım değil mi? <gülüyor> Çok seven, sevdiği uğruna büyük özveri de bulunması istenen aşık bir kadını... ...kendi kişiliğimle nedense bir türlü bağdaştıramadım. Yani sevgiyi, aşkı... ...insan doğasının en yüce yansımasını bir tuhaf buluyor. Yatsıyor musunuz? <gülüyor> Çok şaşırdınız değil mi buna? Haklısınız, aşkın insan doğasının en ilkel, en yüce yanı olduğunu söylerler nedense. Bakın, benim sözüne ettiğim aşk, bir erkekle kadın arasında olan o şey... ...bir kadının bir erkeğe duyduğu o aşk yüzünden acı çekmesini, yanıt tutuşmasını kabul edemiyorum bir türlü. Nasıl etmezsiniz, ortada bunca örnek var. <gülüyor> ne örnekler ya, Romeo ve Juliet'ler, Leyla ile Mecnun'lar, Ferhat ile Şirin'ler, Madame Bovary'ler. Sanatçıların, insanların uydurduğu bir yığın akılsız bunlar. ...gözleri kapalı, acıdan zevk alan... ...kendi acısıyla insanları üzen bir yıl mazoşist ve sadist. E, Oya Hanım beni bağışlayın. Nasıl böyle konuşursunuz? Onlar aşkın yüceliğini, kutsallığını kanıtlayan... Gökten inmiş melekler öyle mi? Böyle mi demek istiyorsunuz? Bu kadar saf olamazsınız Murat Bey. Yo, benim için çok zor bir soru. Öyle mi demek istedim? Doğrusu şimdi ben de bilmiyorum. E, bilemezsiniz tabii düşünün bir kere. Bu yüce varlıklar eğer birbirlerine kavuşmuş olsalardı... ...ondan sonra neler olurdu acaba? ...zengin Leyla, yoksul kocası Mecnun'dan... ...bir vahada güzel mi güzel bir saray yaptırmasını... ...ipekli giysiler, mücevherler almasını isteseydi ne olurdu acaba? Hı? Mecnun bütün bu istekleri yerine getiremeyince... ...olacakları, o büyük aşkları engelleyebilir miydi dersiniz? Vallahi bunu bilinen o sona göre nereden bu, nereden bilebiliriz Doğru Hanım? Hı, gelin o zaman, gelin o zaman neler olacağını görelim bu büyük aşka. <gülüyor> Şimdi şu aldığımız eşar başıma bağlayayım... Şimdi ben Leyla'yım Murat Bey. Siz de Mecnun. Şu eşarbı da sizin başınızda sarın. Durun durun bir dakika ne yapıyorsunuz? Sabırlı olun canım. Çok acı çektikten sonra birbirimize kavuşarak yardıye girdik. <gülüyor> Kavuştuk birbirimize. İçimizi yakıp tutuşturan ateş söndü. Neler olacağını görelim Bakın, şimdi. Bakın konumuz bu değil. Hem ben ben rol yapmasını bilmiyorum. Senin yani, korktuğunuz kadar zor bir şey değil. başarısınız. Aa, gerçekçi olmaya özen göstererek benim repliklerime uygun yanıtlar vermeniz yeterli olur. Beni kırmayın. Başlıyoruz. Bak Mecnun'cum şu karşıdaki yemyeşil vahada hurma ağaçlarının arasında görünen şu görkemli ve şirin saray ne güzeldi. Ya öyle Leyla'cığım çok şirin ve güzel ama sen çok daha güzelsin benim gözümde. Güzelliğe bir şey yaramıyor ne yazık ki. O sarayın hanımı Acözen'in biri. Ama altın işlemeli giysiler, ipekler giyip... ...mücevherler takarak has bahçede salına salına gezinip duruyor. Sanki bana yakışmaz mı bunlar? Şey, yaraşmaz mı hiç Leyla'cığım? Ama senin güzelliğinin yanında altın ve ipek... ...pek sönük kalır. Hatta gökyüzündeki yıldızlar bile. Belki inanmayacaksın ama... Hadi canım ama... sen de. Bu parlak sözlere karnım tok benim. Lafla peynir gemisi yürümez. Hem karnım aç, dolapsa tam takır kuru bakır... Ne yiyeceğim şey, Şimdi gider bir tavşan avlamaya çalışırım için. Aa, Tavşan ne güzel buralardı budala sevgilim benim Babamın evinde nefis yemeklerini Sofralarına bırakıp geldim sana Havyar bile getirtirdi babam Hadi yemeklerden vazgeçtim Burada yerde yatmaktan sırtım belim tutuldu Mecnun Ne yap yap bir karyola satın al Olmazsa aslan postuna da razıyım yoksa bu gidişle kemiklerim kırılacak. Ama Leylacığım ama Leylacığım önceleri kollarımda geçireceğin her gecenin dünyaya bedel olacağını söylüyordun. Hani ne demişler iki gönül bir olunca. Seman'a <gülüyor> yine semanlıktır Mecdun. Her şey geçmişte kaldı. Sultan kızıyım ben. Böyle kıl çadırlarda aç sefil yaşayamam. Sen benim gönlümün sultanısın. Leyla bu yetmez mi sana? Beni sinirlendirme tepeme attırma Mecdun. ...Uğruma çöllerde bomboş gezinip sürüneceğine... ...o kadar yıl Bağdat'a giderek para kazansaydın... ...bu durumlara düşmezdik Çocuk herhalde. Çocuk para kazanmak mı? Bağdat göklerindeki yıldızları... ...elmas niyetine toplayıp getirsem... ...senin bu müsrifliğinle yine bu durumlara düşerdik. Merak etme sevgilim... ...zorla kazandığım üç beş kuruş parayı... ...incik boncuğa vermesen... ...senin uğruna yazdığım şiirlerden evde ettiğim... ...çil çil altınları... ...az da olsa har vurup savurmasan... Yani biraz tutumlu olsan pekala geçinip gideriz. Ben böyle eli açık yaşamaya alışmışım. Başka eğlence mi var onlardan başka? Ne yapayım? Para harcamadan duramıyorum. Çadır çadır sabahtan akşama kadar gezip dedikodu yapacağına iş yap. Şu çadırın pisliğine bak. Üstündeki mintan bir aydır yıkanmadı. Hizmetçin değilim senin. Beğenmiyorsan babamın evine giderim ben de. <gülüyor> İşte böyle Murat Bey. Oh. Büyük aynı zamanda büyülü ve gizemli bir aşk... ...böyle biterdi işte. Evet, araya para pul girerse böyle biter elbet. Ama büyük aşklar hiçbir zaman maddiyatla ölçülmemiştir. Bu öyle bir duygudur ki... Yalnızca para sorunu yüzünden değil. Gerçekçi olmalı insan. Aşk diye bir şey yoktur aslında. Peki, kitleleri ve tüm insanlığı sarsan... ...avuçları arasına alıp ezen ya da paramparça eden... ...o yüce duyguya... ...siz ne alt veriyorsunuz? Tutkuya dönüşmüş... Cinsellikle karışık bencillik. Bencillik mi? Yok, yanılıyorsunuz. Aşkta bencillik kesinlikle yoktur. Siz öyle sanın Murat Bey. Diyelim ki bu oyunda olduğu gibi bir oyuncu kıza tutuldunuz. Ama yaptığı işi beğenmiyor ya da önemsemediğiniz için bırakmasını istiyorsunuz. Bencillik değil midir bu? Ya koşullar onun işini bırakmasını gerektiriyorsa? Ben de mesleğimi seviyor olabilirim. Hem de verdiğiniz örnek biraz şey. Bir şey söyleyeyim size. Hem de açık açık. Verdiğim örnekte hiç abartı yok inanın. Her zaman rastlanan bir durumdur bu. İki taraftan birisinin bir şeylerden vazgeçmesi gerekir çoğu zaman. E, kıskançlığı da unutmamak gerek bu arada. E, neyse sanırım konuyu biraz dağıttık. Evet, evet Oya Hanım. E, oyunculuğunuzdan bahsediyordunuz. Kısacası aşık biri gibi davranmak zor geliyor bana. Bu yüzden de oyundan önce kendimi aşık bir kadın gibi duyumsamam... ...rolüme iyice konsantre olabilmem için son sahneyi prova ediyordum. Bağışlayın ama size bir şey sormak istiyorum... Gerçi biraz özel olacak. Rahat olun Murat Bey. Siz iyi bir insansınız. Buyurun sizi dinliyorum. Şeyim, siz siz hiç aşık oldunuz mu Oya Hanım? Aşık olmak mı? İnanmadığım bir duyguya nasıl kapılabilirim? Benim de kendime göre bir varsayımım vardı ondan. Rolün üstte de... Evet, rolümde. Bu yüzden bu kadar zorlanıyor olabilirsiniz. Bir kez aşık olsanız söz gelime işler öyle tıkırında gider ki. Bu kadar kesin konuştuğunuza göre siz oldunuz galiba. <gülüyor> Siz de şimdi mi, benim mi ağzımı alıyorsunuz yoksa? Yok canım. Beni asla ilgilendirmez. Hani Belki anlatırsınız diye düşündüm. Açık söylemek gerekirse... Yok, ...bu güzel duyguyu tatmadım. Ama bakın güzel duygu diyorsunuz. Neden? Canım Lafın gelişi işte. Peki hiç mi tatmadınız? İyi düşünün Murat Bey. Bir keresinde şöyle yaklaşır gibi oldum ama... ...elimden kaçıverdi. Nasıl yani? Nasıl kaçıverdi? Ee, uzun hikaye. Çok gençtim o zamanlar ama... ...yine de çok güzeldi. Bir daha kaçırmamaya dikkat edin. Bu kadar güzel olduğuna göre. Neyse, yarınki biletleri sattığıma göre işim bitti sayılır. Aşk konusundaki sözlerinizi aklımda tutmaya çalışacağım. Belki sahnede yararı olur bana. Tanıştığımızda memnun oldum Murat Bey. Sizi yarın akşam oyunumuza bekliyoruz. Ya geleceğim, geleceğim Oya Hanım. Bir saniye bilet ücretini vermeyi unuttum Tüzdan Hanım. Ha evet, ceketimin cebindeydi. Ee, buyurun. Buyurun, yo, yo. özür dilerim. Gerek yok. Konuğumuz olursunuz. Yo yo nasıl olur bu? Dedim ya konuğumsunuz. Anlamamış olsanız bile şimdiye kadar kimseye açamadığım duyguları söylememe izin vermeniz içimi biraz rahatlattı. Teşekkür ederim. Sözlerimi iyice düşünürseniz belki... Neyse ben de teşekkür ederim. Hoşçakalın Oya Hanım. Güle güle Murat Bey. Buyurun ben sizi geçireyim. Ay, i̇çime bir şef geldi. Sön bölümü biraz daha çalışayım Belki bu kez istediğim gibi olur Aa, Bir türlü zihnimi toparlayamıyorum Tamam Gelinine gel Oya Gelinine gel sen tamam. tamam Ne zaman aşık oldum ona İlk karşılaştığımızda içime ılık bir şeyin attığını Duyumsamıştım O zaman mıydı acaba Nasıl da altüst üst olmuştu ruhum ...döşeme sanki ayaklarımın altında kayıyordu. Aman tanrım ne saçmalık. <gülüyor> <gülüyor> Belki o anda deprem olmuştur da bizimki de. Leyla ile Mecnun yaşadı mı acaba? Ya Juliet? Romeo'suna nasıl aşık olmuştu? Peki ya Emma'ya ne demeli? Deli mi bu kadın? Yapacak başka işi yok muydu? Can sıkıntısından herhalde. Belki de oyalanmak içindir. Hı -hı. Evet evet oyalanmak için Az önce şu bilet almaya gelen adam söz gelimi Soyadını bile söylemedi Kim acaba gerçekten Buralı mı Benim hakkımda kim bilir neler düşünmüştür Kaçık demiştir herhalde Acaba şu anda beni düşünüyor mu En azından buradan çıkarken Böyle düşünmüştür Aa, Necla geldi galiba Gidip kapıyı açayım Hoş geldin Necla. Sen gittikten sonra neler oldu neler? <gülüyor> Buna hiç şaşmamak gerek. Neşeli oluşundan belli. Yoksa şu az önce benim dışarıda afişlerin önünde gördüğüm adam mı seni böyle neşelendirdi? Kimi ha? gördün? Nerede gördün? Anlat. <gülüyor> bir şey mi söyledi benim için? Adamı için çarpmış gibiydi. Kendinden geçmiş kapının önündeki afişlere hem bakıyor... ...hem de deli gibi kendi kendine bir şeyler konuşuyordu. Benim sessizce yaklaştığımı, kendisini dinlediğimi fark etmedi. Fakat fark edince döndü ve özür diledi. Hı. Hmm, demek kendinde değildi. E, neler söyledi sana? Şaşkınlıktan dilim tutuldu dedi. Hmm. Ee, öncesini bilmiyorum. Aa, canım sen de sonrasını anlat. Dur, dur şöyle oturayım eli. <gülüyor> dur bakayım ondan sonra neler söylemişti? Hah, hmm. tamam. Böylesine hoş. Masum görünen bir genç kızın ağzından çıkan o sözler neydi öyle dedi. Hmm. Ee, sonra ha acaba içten miydi sözleri? Aşka gerçekten inanıyor mu? İnanmasa böyle kararlı konuşabilir miydi? Bencillik, kıskançlık, aşk. Haklı olabilir mi? Uygunsuz birine aşık olup da ondan yalnız benim olmasını ister miydim? Hmm. Ama o aşkımı kabul etmemiş, bırakmıştı beni. Tübedüz terk etmişti. Yıkılmıştım. Hem de yüzyıllık bir çınar gibi. Yok gerçekten sevmiş olsaydı böyle yapmazdı. Ay Buna benzer şeyler işte. Doğrusu hiçbir şey anlayamadım oya. Biraz da korktum adamdan aslına bakarsam. Özür dileyip uzaklaştım. Geldim buraya. <gülüyor> Orada ben olacaktım ki. Ne var korkacak? Kim bilir daha neler söyleyecekti sana. Neyse gel bak. Şimdi az önce olanları anlatayım <gülüyor> sana. Sıra bende Necla'cığım. Hmm. O adamla mı ilgili? Evet. Onu tanıyor musun yoksa? Evet mutlaka odur. Mutlaka odur. Senin o şey zannettiğin... ...kaçık zannettiğin <gülüyor> adam. oysa Oysa ne iyi insandı anlatamam sana. Ama şimdi her şeyi öğreneceksin. Bak. Girin. Ah, oturun şöyle. Bu purun, ben bu çiçekleri kabul edin Hayranlığımın bir ifadesi oldu. Ha, teşekkür ederim Murat Bey, ne zahmet ettiniz. Şunları vazo koyayım. Vazo, vazo ne? Aa, güzelmiş. Ben de kör gibi odanın başka yerlerine bakıyorum. Ha, oyunu nasıl buldunuz? O, oyunu çok beğendim o yani, abartısız söylüyorum. Hayatımda seyrettiğim en güzel oyun. Ha, buna ben de sevindim. Şey, son perdede yerinizde yoktunuz sanırım. Aha, fark ettiniz demek. Evet, dışarı çıktım. Neden? Bir nedeni yok Oya Hanım. Öylesine çıkıverdim işte. Aa, çiçekleri almak için çıktınız herhalde. Yo, çiçekleri girerken kapıya bırakmıştım. Anladım Murat Bey, anladım. Oyunu beğenmediğiniz için dayanamadınız, sıkıldınızdır. Bakın anlatması biraz zor. Size tuhaf gelebilir. <gülüyor> Çekinmeyin lütfen. Her türlü tepkiye alışkınım. E, çoğunluk beğendi diye oyunu beğenmek zorunda değilsiniz elbette. Değişik tepkiler ilgimi çeker hem benim. E, o konu ilginçti ama... Genç bir oyuncu kızın kendine aşık olan bir izleyicisine karşı duyduğu şeyler. Bu ilgi sonunda sevgiye dönüşüyor. Ama oyuncu sanatına düşkünlüğü yüzünden şüphe içinde kalarak delikanlıya oyun oynamaya karar veriyor. Buraya kadar her şey çok güzel sunuluyor. Ancak sonra... Sonra? Sonra ne olduğunu anlayamadım ben de. Son perde başlarken salondan çıktım. Kendimi sokakta buldum. Bunu neden yaptığımın farkında değilim. Sıkıldınız herhalde. O Bilmiyorum. Açık havada bir süre dolaştıktan sonra durup düşündüm. Dün bilet almaya geldiğimde istemeden sizi çalışmanın sırasında görmüş, dinlemiştim. Sonra bana aşkı hafife aldığınızı, ona inanmadığınızı söylemiştiniz. <gülüyor> evet ama o sözlerimin bugünkü davranışınızla ne ilgisi var Murat yanım, Bey? Oyunda aşık kadını canlandırırken çok başarılıydınız. O zamana kadar rol yaptığınızı son anda anladım ve... ...nasıl söyleyeyim, büyü birden bozulur gibi oldu. İki yüzlü gibi göründünüz bana. Demek bana dayanamadığınız için kendinizi dışarı attınız. Özür dilerim, inanın elimde değildi. O anda <gülüyor> ne olduğunu anlayamamıştım. ...başından beri rol yaptığımı anlayamadınız demek. Şimdiye kadar aldığım en ilginç tepki bu. Sizi kırmak istememiştim. Yok kırılmış değilim. Yalnız ne bileyim... ...bir nasıl olur bu kadar saf olur anlayamıyorum. Hiç tiyatroya gitmemiş birinin böyle tepki göstermesi doğaldır belki de ama... <gülüyor> ...kusura bakmayın. Ay, babamı anımsattınız bana. Babanızı mı? Evet... O anlatmıştı bu olayı Çocukken sinemaya gitmiş Perdede insanların üzerine doğru koşan atlar görününce Yanındaki adam Kaçın atlar geliyor diye bağırarak Salondan koşa koşa dışarı çıkmış <gülüyor> Sahnede rol yaptığımızı bildiğini halde Nasıl böyle düşünebiliyorsunuz? Affedersiniz Sanırım beni yanlış anladınız Dün gece sözlerinizi uzun uzun düşündükten sonra Haklı olabileceğinize karar vermişken Bu akşam bambaşka gördüm sizi sahnede Çılgın biri gibi mi? Yok o kadar ileri gitmedim merak etmeyin. Siz nasıl derler e, sıra dışı birisiniz ama yine de... Seni yemeğe bekliyorduk. Ne yemeği Sedat? Şey hani bazen birlikte yerdik ya. O yemek. Özür dilerim rahatsız ettim galiba. Aha aa. E, yemeği unuttum. E, şimdi geliyorum Sedat. E, pardon ne söylüyordunuz Murat yo, yo, Bey? Yok yok önemli değildi. Hem arkadaşınız yemeğe çağırıyor. Siz yemeğinizi yiyin afiyetle. Ben istenirse isteyeyim. Ay şey kalın diyecektim ama yine de görüşlerinizi bilmek isterim. Ama son sahneyi bir an önce izlemelisiniz. Yarın akşam gelmeye çalışırım. Yarın olmasın. En iyisi zamanı ben size bildiririm. Telefonunuz var mı? Aa, elbette yazıp vereyim size. Hey, kart kullanma kaidem değildir. Şuraya yazı vereyim. Evet. Buyurun. İyi geceler o yani. Size de. Geçireyim ben sizi. İyi geceler. Kimdi o Bir hayranın mı Hayır Oyundan sonra kutlamaya gelen bir izleyici hı. Çiçek getirmiş bana Ne hoş değil mi Artık izleyiciler oyunculara karşı ilgisiz kalmamaya başlıyor diye Konuşup dururken aramızda hı hı. Bana pek öyle gelmedi Kişisel bir ilgi olabilir yalnızca Aman aman ne fesatsın Sedat Epeydir buradaydı galiba Neler konuştunuz Oyun konusundaki düşüncelerini anlattı Hadi yemeğe gidelim. Biz çoktan yedik oya. Seninkini komi getirecek. Bakıyorum çok neşeli görünüyorsun. Nedeni o adam olmasın sakın. Çok ilginç biri. Hı -hı. Bilinçli. Tiyatrodan, insan duygularından çok iyi anlıyor. Güzel konuşuyor. Şimdiye kadar hiç böylesiyle karşılaşmamıştım. Hı -hı. Hemen kapıldın mı yoksa? Hı -hı. Rica ederim Sedat. Yakışıklı. Belki zengindir de. Turnelerde ara sıra olur bu. Gittikleri kasabada eşraftan biriyle kızlardan biri basıp gider. Alışkınız buna. Aşk olsun ben onlardan biri miyim? Pek konduramıyorum ama. Aması ne yani? <gülüyor> Sana nasıl baktığını gördüm. Yiyecekmiş gibi. Yerin. İşte yemeğin geldi. Yiyebilirsin. Teşekkür ederim. Aman kafamı karıştırdın Sedat Çocuğa bahşiş bile veremedim Neyse masaya geçip yiyin bari ne daha açık konuşacağım Niye konuşacaksın Mimre Bana karşı Şey Sahnede davrandığın gibi davranmanı beklemiyorum Ama en azından Ay yine başlama lütfen Sahnede her ikimiz de rol yapıyoruz Ne derse her zaman unutuyorsun bunu Hem de yıllardır Bu rollerin yaşam boyu sürmesini istiyorum ben Bu o kadar zor mu senin için? Zor tabi Sedat. Zormuş. Suyun başını zamanda kesmek gerekmiş ama bilemedik işte. Böyle konuştuğunu bir daha duymak istemiyorum. Neden anlamak istemiyorsun? Seninle yalnızca arkadaşız, dostuz ve öyle kalacağız hep. Hatırım için biraz daha anlayışlı olamaz mısın? Anlayışlı davranmaya çalışıyorum ama sen farkında değilmiş gibi üsteliyorsun. Böyle giderse arkadaşlığımız da biter. Oh, neyse. Şu anda çok yorgunum. Bana iki lokma bir şey yedirmedin yani. Otele gidiyorum ben. Başla. Seninle gelmeme izin ver. Gelebilirsin. Aynı otelde kaldığımıza göre izin istemene gerek yok. Çantanı taşısaydım. Onu taşıyacak kadar gücüm var bana. Sonunda bu yazı da bitti. Buyurun. Siz miydiniz o yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahatsız etmedim ya. Habersiz geldiğim için bağışlayayım. Yok rica, rica ederim. Şöyle buyurun. Çok sevindim. Buyurun. Ee, evimi nasıl buldunuz? Kasabada sizi tanımayan yok ki. Şoföre adınızı verdim. Ah, bilsiydim geleceğinizi size aldırırdım. <gülüyor> Birden karar verdim işte. Ah, i̇şiniz var mıydı? Yo, önemli değil. Çiftliğe gidecektim ama son anda vazgeçtim. E, peki oyun nasıl gidiyor? Hmm, çok iyi. Yoğun ilgi yüzünden bir hafta daha kalacağız. Ah, desenize maden damarına ulaştınız. Öyle denebilirim. Eviniz çok güzelmiş. Yani dışından görebildiğim kadarıyla. Ah, yalnız yaşıyorsunuz galiba. Yo, pek yalnız sayılmam oya hanım. Çalışanlar var. Kız kardeşlerim de sık sık beni görmeye gelir Duvardaki atlar çok hoş Sizin mi? Evet yarış atları yetiştiriyorum Toprakla ve hayvanlarla uğraşmayı çok seviyorum Ayrıca işim <gülüyor> de Ay bakayım derken kitaplarınızı düşürdüm Yok <gülüyor> Yo, önemi yok canım önemi yok. Evet işte oldu Üzülmeyin Aa, Tiyatro tiyatroyla ilgili kitaplarınız da varmış Piyas yazma sanatı Hmm, tiyatro tarihi Gençliğimde bir ara tiyatroya merak salmıştım. Hatta konservatuvara girmek istedim ama babam izin vermedi Ailelerin pek çoğu eskiden tiyatroyu bir meslek olarak görmezlerdi Ya şimdi bile Haklısınız babam da karşı çıkmıştı ama bereket versin annem beni destekledi Hele kız kardeşim Adeta bir meydan savaşı yaptı babamla Şimdi de turnelere çıkmama pek razı olmuyor Benim annem babamın sözünden hiç çıkmadığı için destek alamadım ondan Evden kaçıp okumayı da göze alamadım Aslında yazmak da oynamak kadar güzel ve zevkli Kuşkusuz. Peki siz neler yazıyorsunuz? Ha, çok önemsiz şeyler. Gençliğimde herkes gibi şiir falan yazardım. Vakit geçirmek için. Hı hı. Ee, buraya herhalde kitaplarıma bakmak için gelmediniz Oya Hanım'a. Aslında merak ettiğimden geldim. Neyi merak ettiniz? Demek benim merak ettiğim şeyi siz de merak ediyorsunuz. Öyle gizemli bir havayla söylediniz ki... ...dursun merak etmemek elde değil. İki gün önce oyunun tamamını izlediniz. Evet... Oyundan sonra gelirsiniz sandım ama umutlarım boşa çıktı. Ha, çok önemli bir telefon beklediğim için... ...hemen tiyatrodan ayrılmak zorunda kaldım. Bağışlayayım. Rica ederim. Peki son sahneyi nasıl buldunuz? Ha, son sahneyi... ...çok alkış aldınız ya Oya Hanım. Bu başarınızın bir göstergesi değil mi? Kaçamak yanıtlar vermeyin lütfen. Hem biz halkı selamlarken... ...bir ara başımı kaldırıp size baktım. Alkışlamıyordunuz. Ha, öyle mi? Valla hiç farkında değilim. Doğru söyleyin. Beğenmediniz mi yoksa? Bak ben yalnız mutlu sonlara alkışlamak gerektiğini düşünüyorum. Bu oyun seyircinin üzerinde buruk bir acı bırakıyor. Adam tutulduğu oyuncu kıza aşkını sunuyor ama o adama karşılık verirmiş gibi görünerek alay ediyor. Sonra da sanatı için ayrıldığına inandırmak isterken rol yapıyor. Yani bu biraz tuhaf değil mi? Size açıklamıştım. Kız adamı sevmiyor gerçekten. Hem oyun böyle yazıldığı için elimden bir şey gelmezdi tabii. Ama bence... Bence yorumda bir terslik var. Ne gibi? Genç kızın son sözleri iyi anlaşılmamış sanırım. Peki bu oyunun yazarı kim? Yazarın adı yok. Oyunu bana yollamışlardı bir tarihte. Okuyunca beğendim. Yönetmenimiz de uygun bulunca sahneye koyduk işte. Benim yönetmen yardımcısı olduğum ha, ilk oyun. Demek bu yüzden Oyuncu ve yönetmen olarak başarısızlığım ortaya çıktı yani. Söyleyin çekinmeyin. En acımasız bir şekilde eleştirilerinizi ortaya koyabilirsiniz. <gülüyor> Başarısızsınız demedim size o yarın. Biraz daha umutlu olabilirdi yorumunuz. <gülüyor> Replikleri değiştiremezdim ki. Elbette ama aynı sözcükleri daha yumuşak, daha aşkla, saygılı bir tonla söyleyebilirdiniz. Yazar da eminim böyle düşünmüştür. Siz çoktan tiyatronun gizemine ulaşmışsınız dostum. Ben de kalkmış tereciye teres atmaya çalışıyorum. Ha evet dediğim gibi çoğu zaman böyle bir hevese kapıldığım oldu ama onu yaşamın yüreğinde aramadıktan sonra nasıl bulabiliriz ki? Tiyatronun gizemleri de ...yaşamlarımızdan birer düz kesit bence. Öyleyse şimdi size işin aslını anlatacağım. Biz yazarın kim ha. olduğunu bilmiyoruz gerçekte. Üstelik elimize geçen metinde yorumla ilgili hiçbir açıklama yoktu. Peki o zaman neden bu eseri sahneye koydunuz? Büyük bir yük altına girmişsiniz gerçekten. Açıklaması yok diye mi? O zaman size şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bizler tuluatçılarız genellikle. Tiyatro geçmişimize şöyle bir bakın. Yazılır belki ama... ...sahnelenler için de büyük bir kısmı uyarlamadır... ...ya da kopya... E, ...çevirilerin bile iyisi azdır... ...o yüzden bizleri anlatan bir oyun görünce... ...önce ben sonra da diğerleri balıklama üstüne atladık... Eee, demek ki kendimize ait bir şeyler oynamak... ...daha mutlu ediyorsanız... Elbette Murat Bey... ...ama sizin işaret ettiğiniz yorumu ilk bakışta göremedik hiçbirimiz... Yani şu oyun boyunca erkeğe umut verilmiş gibi görünen genç kızın en azından son sahnede de öyle olması gerektiği gibi. Şey bunu zorun yapmayın lütfen. Ben öyle davranması gerektiğini değil biraz daha davranabilirdi demek istedim. sahne. Haklısınız Murat Bey. Öyle davranabilirdi. Böyle de... Sanırım kişisel duygularınızı oyuna yansıttığınız için bunu yapmak istemediniz. Yoksa yanılıyor muyum? Evet yanlış anlıyorsunuz beni. ...oyunu oynarken kişisel duygularımı daima bir yana bırakmaya çalıştım. Belki de rol arkadaşınızın tavırları sizi etkiliyordu. Sedat'ım bunu da nereden çıkarıyorsunuz Allah aşkına? O bu konuda beni zerre kadar etkileyemez. Oyunda size nasıl baktığını gördüm. Siz rol yapıyordunuz. O gerçeği oynuyordu. Bu ne dikkat? Ama olamaz. Yani of, itiraf etmek gerekirse bu konuda haklı olabilirsiniz. Yok saklamayın. Güzel ve genç bir kadınsınız. O da sonuçta sizden biraz yaşlı da olsa bir erkek... Hı hı. Gerçekten de bazen bana karşı bu onun sorunu aslında. Pardon. Alo. Eborden. Asemsin ya ya. Ya gerekenleri hazırla ben hemen geliyorum. Çö, ne şans. Hayrola Murat Bey bir şey mi olmuş? E, pek kötü bir şey sayılmaz ama şey bizim mor kaslak yavrulama üzereymiş. İlk doğum olacak da biraz endişeliyim. Şey Oya Hanım bizim şoför sizi kasabaya götürür... ...bağışlayın ne olur... ...başka zaman devam ederiz konuşmamıza... ...şimdi koşacakalım... Geldiğinizde çok sevindim... E, ...çıkmak zorundayım... ...az sonra şoförü size gönderirim... Ne adam tanrım... ...beni bırakıp gitti... Tam yarım saat gecikti Kabalığına bir de izin bekletmesi yani. Yok kaba değil abartıyorum ben e Sonradan telefon ederek özür diledi ya oh. Yoksa o telefonu mor kısrağın dişi bir tay yavruladığını söylemek için mi atmıştı bana hmm, Sesi ne kadar sevinçliydi Çok şirinmiş falan Sevimli olmalı Hı hı Adını ne koyacak acaba? Merak ediyorum. Bana sorsa ne derim? Ha, evet. Serap adını versin diysin. Serap aslında var olmayan, insanı yanıltıcı, düşsel görüntü. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet, serap olsun. Serap olsun. Tıpkı oyundaki serap gibi. Kendine aşıkmış gibi gösteren acımasız serap gibi. Kabul eder mi acaba? Geldi galiba kapıyı açayım. Merhaba Yardım. Merhaba. Öncelerim gecikti. Önemli değil. Buyurun oturun. Hoş geldiniz. Öncelerim. Hoş bulduk. Tam geleceğim andaki Haya telefon edip Serap'ın rahatsız olduğunu bildirdi. Hmm. Veterinere alıp götürdüğüm için de biraz geç kaldım. Serap kim? Ha sahibi bilmiyorsunuz. Yeni Doğan Taya Serap adını koydum. Aa! Her güzel çok sevindim ha, Görseniz Oya Hanım Serap öyle tatlı ki Büyüyünce o da annesi gibi yaman bir kısrak olacak e, Rahatsızlandı demiştiniz Nesi var Serap'ın? Annesini emmek istemiyordu Biraz da ateşlenince kaya telaşlanmış güçlü bir hayvan Çok çabuk atladır merak etmeyin Oyundaki Serap'tan mı geldi aklınıza bu adı koymak? Evet anladın. belki O gün ondan söz ederken doğum haberini almıştım ya Evet. Bakın daha evet. bunu düşünmemiştim Eee ne yapıyoruz şimdi Murat Bey? Oyunu yeniden gözden geçirmemizi istemiştiniz ya İsterseniz son sayfadan başlayalım. Eğer üzerinde yapacağınız değişiklikler varsa tabii. O, bence metni değiştirmeye hiç gerek yok. Bakın bunu size telefonda da söylemiştim. Aslında ben bu işlerden pek anlamam. Yok bu kadar alçak gönüllü olmayın lütfen. Pekala anlıyorsunuz. Oyunu sizin görüşleriniz doğrultusunda yeniden okuyunca yorumumun metnin amacı ile pek uyuşmadığını fark ettim. Yakalayamadığım bir şey var. Onu bulmama yardım edin lütfen. O halde hala bir eksiğimiz var. Neymiş o? Şu anda karşımızda rol arkadaşınız yok. bu. Çok mu gerekli? Elbette. Bunu benden daha iyi bilirsiniz. Onun için hemen rol arkadaşınızı çağıralım buraya. İşte bu mümkün değil. Yoksa Çağırınca gelmez mi? Fazla mesai falan mı ister? <gülüyor> Hiçbiri değil. Kendisi burada yok. Hem onunla çalışmayı istemiyorum. Oyunu onunla oynuyorsunuz ama bu nasıl iş? Eleştirileriniz yalnız bana değil miydi? Demek ki o rolünü iyi oynuyor Murat Bey. Ah, böyle alıngan olmayın lütfen. Ama doğru algılamışım değil mi? Eleştirileriniz yalnızca bana karşı olduğuna göre... ...işte ben karşınızdayım. Siz de onun yerine geçersiniz. Eleştirilere gelince evet. Belki de size karşı beslediği duygular yüzündendir ama... ...onun yerine geçemem ben. Yani rol gereği bana aşıkmış gibi davranamaz mısınız? A Yok. Başaramam sanırım. Öyleyse siz replikleri düz okuyun. Yani oynamaya çalışmadan. Ne yapalım böyle idare edelim. Pekala, pekala. Önce, önce konuyu kısaca özetleyeyim. Aşkı tanımayan saf bir köylü olan Hasan kasabalarına gelen tiyatroya ilk kez gidince oyundaki genç kıza tutuluyor. Sanatçı onun bu ilgisine oyun olarak karşılık veriyor önceleri ama sonradan gerçekten ona aşık oluyor. Kendisiyle düştüğü çelişki yüzünden duygularını belli etmemeye çalışıyor. Bakın Murat Bey kız ona gerçekten tutulmuyor. Sonuna kadar aşıkmış gibi rol yapıyor. Aşık rolü oynuyor bir başka deyişle. Buradaki yorumunuz yanlış bence. Bir de benim baktığım açıdan baksanız. Yok, yo, yanılıyorsunuz. Oyuncu kız bir sahnede alsana gerçekten tutulduğunu söylüyordu. Bunu nasıl göz ardı edersiniz? Peki siz burayı nasıl biliyorsunuz? Biz o bölümü çıkarmıştık Metin'den. Yoksa siz asıl metni görmüş müydünüz? <gülüyor> bir ara gözüme ilişmişti galiba. Bakın Murat Bey, şu sayfaların üzeri çizilmiş. Biraz uzun geldiği için biz bu kısmı çıkardık. Ama sizin açtığınız sayfa burası değildi az <gülüyor> Bazen benim dikkatli olacağım tutar. Karıştırırken görmüş olabilirim. Ya demek çıkardınız orayı. Oysa finalle çok ilgili bu bölüm. Neyse... Nerede kalmıştık? Oyuncu kız Hasan'ın duygularına karşılık veriyormuş gibi görünürse de... ...gerçekte... De... Ay iyice karıştırdım. İzninizle ben. De ben devam edeyim. Kız gerçekten sevmeye başladığını anlar ama... ...bunu kabul etmek istemez. Çünkü Hasan ona uygun biri değildir. Ayrıca oyuncu kız tiyatroda ün kazanmak istemektedir. Hasan'la evlenirse eğer o küçük kasabada silinip gideceğini düşünür... Yüreğinin sesini bastırarak geldiği toplulukla kasabadan ayrılır. Böyle değil mi? Evet. Öyleyse başlıyoruz. Ee, şöyle okuyalım. Şu gökyüzündeki yıldızlara sorun. Aşkımın yüceliğini. Bozkırda hayalinde dolaşırken nasıl yandığımı onlar bilir. Kollarımı uzattığım zaman ışıklarıyla doldururlardı boşluğumu. Şimdi burada kollarınızı açacaksınız. Ben biraz sokuluyorum burada. Yavaşça. Can, hareketleri yapmak zorunda değiliz. Ay korkmayın canım sizi ısırmam. E, hareketler olmazsa ben asla konsantre olamam. Ne yapalım? Biraz olsun katlanacaksınız. Şey, Hadi. E, Hadi. E, pekala. pekala. Hı hı. E, okumaya devam edelim. Evet. Kollarımı uzattığım zaman... ...ışıklarıyla doldururlardı boşluğunu. Uzat kollarını. Işıklarla beraber geliyor sokuluyorum. Biraz daha yakın gelin. Yastırın göğsüme. Ha, i̇şte böyle. O ışıklarda aşkınla tutuşmuş soluğumu hissettin mi o anda? Rüzgar fısıldadı mı seni ölesiye sevdiğimi? Dokunma ona. Aa Bırak ne, ne karışıyorsun sen? Bırakmak mı o ya? Bırakmak. Ben ikinizi böyle bırakacağım ha. Şu hale bakın. Aa, hale. Ne varmış halimizde? Oyunun son perdesini çalışıyoruz. Çocuk mu kandırıyorsun? Sen de ne kadar hızlıymışsın böyle. İlk görüşte aşık mı oldu yoksa bizim buzdağı? Ne aşkı canım? Söyledim ya sana oyunu prova ediyorduk. <gülüyor> Bu ne yakınlık böyle? Bana bile sahnede böyle sarılmıyordu. Sarılmak zorunda değilim. Üstelik yanlış anlıyorsun. Biz aslında burada... Gördüklerime inanırım ben. Öğleden sonra ortalıkta görünmemen bu yüzdenmiş. Hem ona ne gerek var? Gel de rolümüzü birlikte geçelim. Ben ondan daha iyi sarılırım. Bak işte böyle. Ay, bıraksın. Ay. Şey, bayanın deliklerini duydun. Lütfen rahat bırak bizi. Sana da ne oluyor? Asıl sen rahat bırakırsan iyi olur. Yoksa... Rahat bırak dedim sana. Yoksa pişman Sen kim, Sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun be adam? Yoksa sevgilin mi? Şey, özür dilerim Oya Hanım. Oh. Böyle olmasını istemezdim. Oh. Bir yeriniz acımadı ya. Bir şeyim yok Murat Bey. Asıl ben özür dilerim. Onun böyle yapacağını kesinlikle olmuyor. Evet, tabii nereden bileceksiniz. Oturun şöyle, şöyle biraz rahat edin. ...gözü dönmüş bir çılgın gibi davrandı size. İnanın aramızda hiçbir şey yok aslında. Ben ona en ufak bir umut bile vermiş değilim. Aklınca sizi korumaya çalıştı ama... İşte. ...buna gerek yoktu. Sanırım artık provayı sürdüremeyiz. Ben sizi otelinize bırakayım isterseniz. Ben kendimi iyi hissediyorum. Biraz sonra yeniden başlardık. Hala madem öyle, siz burada kalıp çalışın. Benim işlerim var. Hoşçakalın. ...demek. Neden geldiniz? Konuğunuzu böyle mi karşılıyorsunuz Murat Bey? Aşk olsun. Kusura bakmayın... ...hiç beklemiyordum da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Telefonlarıma... ...çıkmayınca kalkıp geldim ben de. Bağışlayayım. Bir yığın işim vardı. Serap nasıl peki? Serap mı? Ha çok iyi. Çok iyi. Hızla büyüyor. Benden ayrılmak istemiyor hiç. Kaç gündür arayıp sormadınız beni. O olaydan sonra... ...merak etmediniz mi olanları? Merak edilecek bir durum yoktu orada. Hem ortağınız... ...hem de rol arkadaşınız olduğuna göre... Sedat Bey ile aramızdaki sorunu çözmüşsünüzdür diye düşündüm Kapatalım bu konuyu isterseniz Pekala anlaştık E Oyun nasıl gidiyor İyi O halde sorun ne Neden beni görmek istediniz Sorun sizsiniz Ve bunlar Murat Bey Yazar olduğunuzu benden niçin sakladınız Bilmem Belki yeri gelmemiştir İnsan öyle durup dururken ben yazarım çizerim şunları şunları yazdım diyemez ya. Hem şiir yazdığımı söylemiştim size. Eskiden yazdım demiştiniz. Kasabadaki yerel gazetenin kurucusu olduğunuzu... ...ayrıca seri röportajlar ve makaleler yazdığınızı öğrenmiş bulunuyorum. Evet artık saklanacak bir şey kalmadığına göre söyleyebilirim. Gazeteciliğin dağıt yetiştiriciliği gibi ikinci bir mesleğim olduğunu biliyorsunuz artık. Önceleri hobi olarak başladım ama halkı aydınlatmak gibi kutsal bir görevim olduğunu düşünerek... yerel bir gazete kurdum. Bunda da çok isabetli bir karar verdiğimi daha sonra anladım Oya Hanım. Bir de tiyatro kurmuşsunuz kasabada. Yok pek önemli sayılmaz. Askerliğini burada yapan çok yetenekli ve ünlü bir tiyatrocunun yüreklendirmesiyle kalkıştı o işe. Ama oldukça etkin ve güzel oyunlar oynadığınızı söylüyorlar. Kimden duymuşsanız biraz abartmış. Pek de öyle sayılmaz. Kasabadaki hevesli, yetenekli gençlerle küçük bir topluluk kurduk. Köylere de gittiğimizi, para yerine seyircilerin yumurta, buğday, bulgur verdiklerini söylemediler mi size? <gülüyor> Epeyce alay konusu oldu da bu. Hayır, onu söylemediler ama en güzel şeyi siz yapmışsınız. Tiyatroyu yıllar önce köylere götürmek herkesin başaracağı bir iş değil gerçekten. Halkın bize gösterdiği sıcak ilgi bu yüzdendi demek Peki neler oynadınız geçmişte? Şimdi neleri oynamayı düşünüyorsunuz? Bazı olanaksızlıklar yüzünden öyle tanınmış ve zor oyunlar yerine. Amatör çalışmalar sergiliyoruz. Çevredeki öğretmenlerin ve yazarlığı ikinci bir uğraş edilmiş arkadaşların... yapıtlarını sergilemek bize daha iyi ve daha kolay. Peki kendi ürünleriniz yok mu aralarında? Var denemeyecek kadar önemsiz şeyler. Gazetede tebrika edilmiş bir oyununuza rastladım. Ya, Peki nasıl buldunuz bu oyunu? Çok beğendim. Bir çırpıda okudum. Amatörce bir çalışmaya benzemiyordu peki. Teşekkür ederim Oya Hanım. Bu arada benimle ilgili hep iyice bilgi toplamışsınız. Biliyorsunuz oyuncu olmadığım için içimdeki tutkuyu böyle yazarak doyurmaya çalışıyorum. Kutsal doyum dedikleri şey bu olmalı. Rica ederim beni şımartmayın Oya Hanım. Peki Hasan gibi mi? Ee, hangi Hasan? Bilmezmiş gibi yapmayın lütfen. Serap tarafından umutları ve dünyası yıkılan Hasan. Ee, konuyu değiştirsek diyorum. Hayır hayır. Tünelin sonundaki ışığa varacağız. Pekala. Serap onun umutlarını dünyasını yıktı ama Hasan, içinde sürekli kaynayan o sevgiden güç alarak onları yeniden canlandırmayı başardı. Sonunda Serap'ı unuttu yani? Hı? Elinden kaçıp giden Serap'ın yalnızca ulaşmak istediği bir amaç olduğunu anladıktan sonra kendini toparlamaya başladı. ...tam amacına ulaştığını sandığında... ...onun içinde bıraktığı acının... ...iyileşip iyileşmediğini anlamak istedi. Bu yüzden de bir başka Serap yaratmaya uğraştı. Acısını kağıda döküp başka bir Serap'ta... ...yeniden canlandırarak kendini denemeyi amaçladı. Peki sonuç ne oldu? Amacına ulaşabildi mi? Nasıl ulaşsın ki? Bu kez karşısına çıkan Serap daha... Acımasızdı. Evet daha acımasızdı. Aşka inanmıyordu. Onu yumuşatmaya kalkıştı. Sonra nedense vazgeçip bıraktı. Peki neydi aşk? Bunu hiç kendinize sordunuz mu? Hem de çok. Ama doğru dürüst bir yanıtını bulamadım. Şimdi size soruyorum. Evet çok zor bir soru. Her zaman sorulan ama bir türlü tam karşılığı bulunamayan. Yine de söyleyin. Siz bir yazarsınız bilmeniz gerekir. Nasıl anlasam bilmiyorum ki. İnsanın şöyle sol yanında sürekli bir ağrı... ...yüreğin elektrik akımına tutulmuş gibi ya da... ...vurgun yemişçesine vurgulur. Bu ağrı güzel çekilisi tadılası... ...tatıldıkça doyulası bir ağrıdır. İçin cehennem ateşleriyle tutuşur ama... ...bir türlü vazgeçmek istemez. Sessizce oturup bekleyen biri daha vardır belki de. Yaşam boyu acılara, tutkulara, sevdalara, coşkulara, beklentilere kucak açmış. Sürekli onu izleyen biridir bu. Bazen yıllar yılı özenle saklanan bir giz gibi... ...yürek derinliklerinde pastanmaya terk edilen sevgileri... ...onların içinde açan cehennem çiçeklerinin alevlerini duyumsamıştır. Oysa gerçek sevgi eğer gerçekse saklanılmaz olduğunu bile bile. İnanmak. İşte sizin söylediklerinize bir an için inanmış olmak. Ne güzel. O zaman yürekte sevda coşkusu... ...insanın iliklerinde o tatlı yürpertiler... ...hiç eksilmedikçe... ...gökyüzünün, gökyüzünde uçan... ...tekmil kuşlarının ve yaşamın... ...alabildiğine ve anlatılmaz şekilde... ...güzel olduğuna inanmış, kalmıştır. Şöyle bir özetleyecek olursak Murat Bey. Ya adam gibi sever... ...bulutların üzerinde güvercinler gibi... ...kayarak uçarsın... ...ya da sevmeye korkar, çekinir... İçindeki ürpertileri hiçe sayar... ...bir gün ansızın yüzlerce ton suyun altında kalmışçasına... ...vurgun yer, katılır kalırsın. Peki Hasan neden vazgeçip bıraktı acaba? Belki korkmuştur, olamaz mı yani? Serap'tan mı? Hayır, kendi duygularından... ...yıkılmaktan ve bir daha kendini toparlayamamaktan. Belki de artık eskisi kadar güçlü hissetmiyordu kendini. Yanılıyorsunuz, eskisinden daha güçlü ve bilinçli... Şu anda yürekleri dağlayan, gözyaşlarını sel gibi coşturan bir şarkı geliyor sanki kulağıma. Kulağımın dibinde sürekli şiirler okuyan bir çağlayan oluşuyor. Sonra adımlarım beni hiç, hiç görmediğim, bilmediğim bir yere götürüyor. İşte Hasan eskisinden daha güçlü ve bilinçli. Benim dediklerim bir bir çıkıyor. Yok bu kadar kesin konuşmayın hem sonra... Bunda ısrar ediyorum. Çünkü güç ve bilinç gelmiştir. Eksik olan bir şey kalmıştır ortada. O da bilinmektir. Ama bilmezden gelinmektedir. <gülüyor> Bilmezden gelmek Bence Hasan'ın yapmayacağı tek şey bu O zaman bir uyarı yeter Hasan'a bir uyarı Hadi biraz cesaret Sonra çiçekler ve güneş karışımı Ve bu ikisinden de belki belki çok daha da öte bir güzellik Hadi biraz cesaret Yıllar boyu içimde sakladığım şeyi istiyorsun Ben, ben neler söylüyorum böyle Hadi artık kaçırdınız ağzınızdan biraz cesaret Neden sen hiç konuşmuyorsun kalbim Ya başaramaz burgun yer devrilirse cesaret, cesaret Olmaz öyle bir şey Güç ve bilinç geldi çünkü Öyle ya da böyle ne fark eder artık Son bir çırpınış bir çılgınlıktı bu yaptığım Evet evet açıklıyorum Bu oyunu yazıp Ben gönderdim size Bakın oluyor işte devam edin lütfen Son bir umutla çıkardım Hasan'ı karşınıza Belki Öğreneceğinizi öğrendiniz işte İçiniz atlamıştır artık Şimdi gidebilirsiniz Hatta gidin lütfen Demek öyle. Kurban olarak da beni seçtiniz ha? Peki, gidiyorum. Doğru mu yaptım onu göndermekle? Oysa ne güzel yüreklendirmişti beni. Ah klsız başım, ah kafasız Murat. Ah. Bir de yazar geçiniyorsun. Yazdıkların, anlattıkların, kurduğun düşler... ...bomboş bir kafanın ters mantığıyla... ...o da ne? Geri mi geliyor yoksa? Kendimi toplamalıyım. Neredeyse ağlayacak duruma geldim. Murat Bey. Ah, demek geri döndünüz. Kutlarım sizi. Serap'ı yakalamayı başardınız. şey, siz peki... ...neden gitmediniz? Burada... ...sizinle kalmaya karar verdim. Benimle mi? Peki ya arkadaşlarınız? Çok mutluyum. Topluluk dün ayrıldı kasabanızdan. Sedat da olaysız gitti. Ah, Sedat zaten <gülüyor> bir piyondu. Onun yerine başkası da olabilirdi. Peki ama o yanım. ...gerçekten siz niye kaldınız? Gerçek rolümü oynamak... ...eksik yanlarımı tamamlamak için. Sizinle bütünleşmek... ...insana huzur veren aşkınızı paylaşmak için. Ayrıca sizden öğreneceğim... ...çok şey var daha. ...beni tiyatronuza kabul eder misiniz? Ha. Gerekirse tiyatronuzda çay pişirmek... ...perdenizi açıp kapatmak için. <gülüyor> Nasıl söz? Artık bugünden sonra bu kasabada... ...tiyatromuzda yazacağım tüm yazılarda ...yağmurlar, seller, çağlayanlar... ...birbirine karışacak. Büyük bir mutluluk ve huzur içinde. Üstelik bu sıradan bir gönül rahatlığıyla değil... ...kar gibi çözülmeyle... ...duygu gibi erimeyle... ...su gibi arınmayla oluşacak. İnanıyorum. Bu dediklerin hep olacak. ...bir bir olacak. Evet ben de inanıyorum Oya. Ve ikimiz el ele tutuşup... ...güvercinler gibi bulutların üstünde kayarak uçacağız. Evet kayarak uçacağız. Uzat ellerini bana. Umutlar gelsin ellerinden bana umutlar. Bak. Bak yağmur da başladı. Bir çok sesi var. çok güzelliği var yağmurum. Öyle Murat. İkimiz birlikte olunca her şey çok daha güzel olacak. Öyle sen tiyatromuzun çayını pişirip... ...perdesini açtıktan sonra. Öyle bir şey... Seninle böyle bir şey düş bile olsa en iyisi hiç uyanmamalı. Merhaba bu yakalamak adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Zekaya Yiğitler, yöneten Deniz Gökçer Perk, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar Serap Ayda Aksel, Adam Kenan Işık, Necla Seval Gökçe. Radyo Tiyatrosu sona erdi. Hoşçakalın.